Ano uzo bilaahi min shaitanir rajim Bismillahi r ve nashtainuhu ve nasaufiru ve ano uzo bilaahi min shurur anfusina ve min syiata amalina ve manjudil falahadiyle ve ve abduhu senin istigal hadis kitabullah ve hayran hediyedü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşerül umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bidatin dalalale ve kullu dalaletin fitna. Evet, Albaniyat dersimizde selefilik selefiyim demek yerine el-sunnet ve'l-cemaat denim demek daha doğru olmaz mı? Geçtiğimiz hafta buna benzer bir mesele geçmişti. Müslümanım demek daha doğru olmaz mıydı? Onunla ilgili cevap verildi. Burada selefi yerine o zaman el i sünnet ve cemaatim demek daha doğru değil mi diye soruluyor. Şöyle sorunun metni. Selefi davetin es-selefiye şeklinde isimlendirilmesi hakkındaki konuşmaya dönecek olursak, burada aynı şekilde Müslümanlar kelimesi dışında yeni bir şey söylemeye başlayan birisi var ve şu an el sünnet ve cemaat deriz diyor. Önceki konuşma onlarda Reddeder mi, onlara da cevap olur mu diye sormuş. Yani geçen hafta konuşmadan bahsediyor. Cevap, Doktor Nasir El Umer kardeşimizle bu konuda konuştuk. O da bize bu itirazı getirmişti. Ona dedim ki, Sünnet ve Elcemat esnek bir sözdür. Bunun kapsamına maturidiye, diye, ve Hadis ehli girmektedir. Sizler diyorsunuz ki, onların yani Esâri ve maturidilerin dilerin Allah'ın sıfatları gibi akide konularında sapmaları vardır. Bu yüzden bu kelimeyi kullanmayı uygun görmüyoruz. Az önce zikrettiklerimizin aynısını bu konuda da söyleyebiliriz. Lakin ben bu kelimenin birçok kardeşlerimizin kitaplarının birçok yerinde, özellikle Muhammed Surur'un yayınladığı Es-Sünnet dergisinde kullanıldığını görüyorum. Bu da kitap Sünnet ve Salih Selefin menheci üzere kurulu olan Selefi davetin gevşemesini düşündürmektedir. Yani hayattayken Sururilerin e, menheçten gevşediğine işaret etmiş Elbani İbrahimovla. Müslümanların her bir tayfesi en azından dört mezhep el sünnet ve cemaat dairesine sokulmaktadır. Yani bunları da el sünnet ve cemaat dairesine sokuyorlar diye itiraz ediyor yani. el sünnet ve cemaat tabiri kullanılırsa. Biz de onlara hayır deriz. Bu kelimenin kapsamına selefi akidemize muhalefet edenler de sokulmaktadır. Senin de işittiğin veya az önce kaydelenen sözler, bu kelimeyi de reddetmektedir. Yani kitap ve sünnete göre Müslümanım dememiz yeterli olmadığı gibi, el sünnet ve cemaat menhecine göre Müslüman sözü de aynı şekilde yetersizdir. Zira durum şöyle denildiği gibidir. Herkes Leyla'ya ulaştığını iddia ediyor. Leyla ise hiçbirini kabul etmiyor. Oturumlardan birinde söylediğim şeyi iyi hatırlıyorum. Belki de az önce kendisiyle aramda geçen münakaşama işaret ettiğim Abdul Halim el-Mısri ile olan oturumum idi. Bu yüzden mevcut olan her taifen hatta kendilerine sünnet ve cemaatin nispet edenler de dahil olmak üzere hiçbirinin ben selefiyim demeye cesaret ettiğini göremezsin. Hatta salih selefin menheci üzere ve kitap ve sünnet üzere de diyemezler. Çünkü bu akideye ben inanıyorum. Belki de bunu açıkça ilk söyleyen benim. Aynı şekilde sadece Kur'an'a dayanmak da yetmez. Zira sünnet Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Yine ahir zamanda sadece kitap ve sünnete dayanmamız da yeterli olmaz. Çünkü selefin menheci aynı şekilde kitap ve sünnetin açıklayıcısıdır. Anlaşıldı mı diyor. Selefiler katı kimselerdir. Sözünün hakikati nedir? Yani bu mecliste şöyle de soruluyor. Diyorlar ki şeyhimiz, bazı selefilerde kabalık bulunmaktadır ve onlarda olgunluk yoktur. Bu özelliği inşallah yardım olmuş. Bu tayfenin çocuklarının çoğunluğunun özelliği olarak görüyor musunuz? Yoksa bu azınlık mı? Yani bazı şahısların özelliği midir? Bu konuda nasihatiniz nedir? Cevap Allah'a yemin ederim ey kardeşim. Aslında bunun abartılmaması gereken bir itham, bir suçlama olduğuna inanıyorum. Lakin bu konuda kendimizi bu kuzurdan temize çekemeyiz. Yine kesinlikle inanıyorum ki davetin düşmanları bunu takdir etmede abartı yapıyorlar. Bunun bazı sebepleri vardır. Yani selefiler, sert, kaba kimseler şeklinde davetin önünü engellemek için bu ishamları yapıyorlar. Bunun bir kısmı cemaatin tabiatından dolayı. Onlar bundan kabalık veya sertlikten dolayıdır. Bir kısmı da hasımlarının tabiatındendir. Yani onlardaki bozukluktan dolayı. Cemaatin tabiatı burada Müslümanların geneline iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan bir cemaat varsa bu bir tayfedir. Bu yüzden onlar bazı iyilikleri emredip kötülüklerden yasaklasalar, bu görevi yerine getirmede gevşeklik yapan başkalarına göre sertlik ve kabalıkla nitelenirler. Yani toplumda iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklama görevini yerine getirmeyenler var. Birileri getirdiğin zaman bu tayfeler, bu gruplar ne yapacak? Bunlar aşırı diyecek. Niye? Bunların emredip yasaklamadığı şeylerden emredip yasaklıyorlar. Onlara göre aşırı olacak bunlar. Birincisi bu. Bundan dolayı şu an zalim kafirlerin dünya çapında yayın organları, onları aşırılar ve kökten dinciler şeklinde tanıtırlar. Çünkü onlar dinleri olan İslam'a dönüş yapmada gayret göstererek başkalarından ayrılmışlar, yeryüzünde dini hakim kılmaya kalkmışlardır. Bu durum Akide Ehli veya Tayfetul Mansur'a desteklenmiş grup olan o gariplerin durumuyla alakalı kısmıdır. Diğer bir konu da onlarda veya onların bazılarında bulunan kusurdur. Her bir tayfa veya cemaatte bunlar bulunur. Onlardan bazen sertlik meydana gelebilir. Kızmaman gerekir. Lakin bu konuda abartı yapılmaktadır. Bu durum sahip menece nispet edilen herkes hakkında genelleştirilmektedir. O zaman mesele hakikatinden uzaklaştırılarak şu iki sebeple dolayı hayali hale sokulmaktadır. Birincisi, Başkalarının çok nadir meseleler haricinde yerine getirmedikleri görevleri yerine getiren bu kimselerin ile ilgilidir. Yani onların bu görevi yerine getirdiğinde aşırı görülecektir, kaba görülecektir. İkincisi, onların üzerinde yürüdükleri bu mehneşten hoşlanmayan düşmanlarıyla ilgilidir. Özellikle de onlar bazı meseleleri düzelttikleri zaman, diğerleri bunlar tali meselelerdir derler, bunlar öncelikli meseleler değildir derler. Şu an bu ifadeleri kullanırlar. Ya da kabuk meselelerdir derler. Veya ayrılık sebebi derler ve daha başka şeyler söylerler. Yani ayrılık çıkarırlar bunlar derler. Bütün bunlar zulümle dolu ifadelerdir. Sonra cevap olarak söyleyebileceklerim bunlardır. Selefiye davetin esasları ve maksatları nelerdir? Cevap. <gülüyor> Bu soru durumun tabiatıyla önemli bir sorudur. Mekan ve zamanın müsait olduğu kadarıyla cevap vereceğiz. Deriz ki, Selefi davetin esasları herkesin bildiği gibi üç temel üzerine dayanır. Birinci temel Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci temel sünnet, sahih sünnettir. Selefiler dünyanın her yerinde sahih sünnet üzere yoğunlaşırlar. Zira on asırdan fazla zamandır sünnete ondan olmayan şeylerin girmiş olduğu hususunda ilim elinin icma'ı vardır. Bu konuda ihtilaf yoktur. Bu yüzden yine üzerinde ittifak eden şeylerden birisi de sünnetin ondan olmayıp da ona giren şeylerden tasfiye edilmesi, temizlenilmesi zorunludur. Bundan dolayı Selefiler ikinci esas olan sünneti mevcut haliyle almamak üzere hareket ederler. Zira onda tutunulması caiz olmayan zayıf ve uydurma olanları vardır. Hatta zayıf ve uydurma rivayetleri amellerin faziletleri konusunda dahi almazlar. Bu ikinci esastır. Yani sadece sayı sünneti kabul etmek. Kitap. Birinci esas. ikinci esas, sahih sünnet. Yani amellerin fazleti konusunda bile zayıf hadisler değil, sadece sahih hadisler. Önceki ve sonraki Müslümanlar arasında bu konuda neredeyse ittifak vardır. Üçüncü temel, Selefi davetin bugün yeryüzünde mevcut olan diğer bütün davetlerden ayrıldığı esastır. Selefiliği diğerlerinden ayıran esas. Neymiş bu? Bu davetler arasında İslam tarafından makbul olanı da, İslam tarafından ismin dışında bir şeyi kabul edilmeyeni de vardır. Selefi davetin ayırt edildiği bu üçüncü temel, Kur'an ve sünneti tabiin ve onlara tabi olan, yani bilinen birçok sayı hadislerle hayırlı oluşlarına şahit edilen ilk üç asırdaki salih selefin menheci üzere alma gereğidir. Bu konu farklı münasebetlerle üzerinde konuştuğumuz konulardandır. Bu üçüncü temel olmaksızın kitap ve sünneti anlamak isteyen herkesin Yeni bir İslam getirmiş olacağının delillerini yeteri kadar getirmiştik. Yani bu üç esasa dayanmazsa bir kimse, yani Kur'an'dan ayet getirse, veya sayı hadis getirse, ama selebin menhecine muhalefet etse, yeni bir İslam getirmiş olur. Bidat koymuş olur ortaya yani. O halde selevin menheci. Selefiliği yerlerinden ayıran şey budur. Bütün bidat fırkalarında da işte ayet veya hadisleri kullanmak var zaten. Ya ben hadis söyledim. Ne var ki bunda? Ben hadis aktardım. Ne var ki bunda? Böyle değil. Adam hadis aktarıyor. Neshedilmiş hadis aktarıyor. Tahkid edilmiş hadis aktarıyor. Veya tahsis girmiş hadis aktarıyor. Veya belli bir zamanla kayıtlı olarak gelmiş hadisi umum mutlak almaya çalışıyor. Vesaire vesaire. Bu durumda bidat eline karşı çıkılır. Ama hadis söylüyor. Hadis aktarıyor. Ne var bunda? Yani siz menheş derslerini hiç dinlemediniz mi? İbn-i Seyir'in birisine bir ayet söyleyip ve bir hadis söyleyip bırak bunlar tek kelime dahi söyleme diyor. İzin vermiyor onlara. Ya hadis söyleyecek, ayet söyleyecek ne var bunda? diye itiraz ediyorlar. Niye karşı çıkıyor selef buna? Ayet bile, bilat elinin ayet bile söylemesine izin vermiyor. Çünkü bildiğim bir ayet hakkında, bildiğim bir hadis hakkında beni şüpheye düşürür kalbime şüphe sokar. Bu ilim nereden alınır? Selef'ten alınır, sahabeden alınır. Hariciler çıktı ortaya. Yani ayet ve hadisten başka bir şey konuşmuyorlardı. Yani ayet ve hadisten başka bir şey delil getirmiyorlardı ama selefe muhalefet ediyorlardı, sahabeye muhalefet ediyorlardı, ilimine muhalefet ediyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ilmin kaldırılmasını anlatırken hepinizin bildiği gibi Allah bu ilmi insanlardan çekip alarak kaldırmaz. Alimlerin canlarını alır, ilimleriyle beraber. Alimlerin canlarını aldı da, ya kitaplar ortada. Bak ilim kalktı ama. Yani alimlerin kendileriyle kalkıyor. Sonra cahiller, insanlar önlere denirler onlara fetva sorurlar. Onlar da reyleriyle fetva verir, hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. Çok açık hadis de, üzerine düşünmek lazım. Üzerinde düşünmek lazım. Yani bu naslar ne diyor? Tedebbür etmek lazım. Yani Ben de kitapları okuyorum. O alim gibi ben de anlarım. O alimin görüşü varsa benim de görüşüm var. Hayır, alim olmayanın görüşü diye bir şey yoktur. Bunun iyi bilinmesi lazım. Alimlerin de görüşleri kitap ve sünnete, selefin menhecine bağlı olmak zorundadır. Onların görüşleri de bu üç esasa muhalefet ettiği zaman o da bir şey değildir. Çöptür. Yani alimi böyle menheçle bağlayacaksın. O kayıtlara bağlıdır. Bu menheç üzere olduğu takdirde onun görüşüne karşı senin görüşün yoktur. Yani alim olmayanın görüşü yoktur. İşte falanca alim geçmiş zamanda ölmüş ama kitabı var onun görüşüyle bu alim hayır kardeşim o meseleyi istimad eden canlı olarak yaşayan mı Bak İbn Ömer bin Hattab radyalarına Muaz bin Cebel Vazıda bin Esk'a Radyalan, bunlara sorulan sorularda. Ortaya çıktı mı diye soruyorlar değil mi bu mesele? Çıktıysa cevabını veriyor. Çıkmadıysa bizi rahat bırakın meydana gelene kadar diyor. Meydana geldiği zaman Allah ona cevap verecek birilerini bu ümmette bulundurur diyor. E versin fetvasın ileride gelecek. O şartlar bu bilmiyor ama. O ne şekilde meydana gelecek olay? Hangi şartlarda nasıl olacak? Canlı alimlerle, hayatta olan alimlerle yani ümmetin bağı olmak zorundadır. Aynı şey Ziyad bin Levit el-Ensari radıyallahu anh'ın işte bu anlar ilmin kayboldu anlardır diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Nasıl oraya Allah Resulü? kitabı okuduk, Kur'an'ı öğrendik, ezberledik, çocuk çocuğumuza, kölelerimize bile öğrettik diyor. İlim nasıl kaybolacak? Ben diyor seni akıllı bir şey zannediyordum, fakih zannediyordum Medine'de diyor. Sen görmüyor musun Yahudi ve Hristiyanları? Kitab değil mi? Kitabellerinde ama ilimlerle alakaları yok. alimleri yok çünkü. Alimleri yoldan çıkmış. Alimleri ölmüş, gitmiş. Yani e, istikamet üzere alimleri yok. Bu sebeple selefin hiç de bununla bağlı. Yani alim demek masum demek değil. O alimi kitap, sünnet ve selefin menheciyle kontrol altında, kontrolle ele alacaksın ve yaşantı olacak. Yani söylediğini yapan emrettiğinde, söylediğinde, konuştuğunda delille konuşan Selefin menhecini ve bununla kendisi amel eden kimse olmalı. Ee, Burada bunu kayıt altına, zaptu altına alıyorsun. Ee, bu üçüncü esas Selefiliğin diğer bidat gruplarından ayrıldığı nokta. Yani söylemesi basit. Selefin menheci. Koran ve Sünnet Selefin anladığı gibi anlamak. Yani basit bir söz. Ama bütün bidat eliyle ayrıldığın şey bu. Hepsi mesela selefi olduğunu söyleyenler var. İşte Kur'an ve sünneti selefin anladığı gibi anlamak gerekir. Biz buna çağırıyoruz diyenler var. Şahit oluyorsunuz. Ama onlar burada değiller yani. Onlar başka bir vadeler. Sadece dilleri burada. Dilleri bizimle ittifak ediyor. Bedenleri başka yerde. Yani yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmuyor. Devneklere getiremiyorlar değil mi? O kullanmaya Selef'in menhecinden bir şey getirebiliyorlar mı? Vesaire vesaire bir sürü gevşeme metotları, bidat ehline yaklaşım göstermeleri, gevşek davranmaları. Selef'ten ufak bir taviz görebilirler mi bu konuda? Ama tam aksine Selef'in öngördüğü, onların icma ettikleri, amel ettikleri şeye düşmanlık ediyorlar. Bir de. Bir de düşmanlık ediyorlar. İşte bu kabalık, üslupsuzluk, sertlik falan filan. Yahu sahabeden ömür boyunca vefat edinceye kadar birbiriyle konuşmayanlar vardı. Menheç sebebiyle. Tabiinden hakeza öyle. Büyük büyük alimler birbirlerine küskün halde vefat etmişlerdir. Her ikisi de dini gözeterek. Kendi intlerinde, Kendi yani alim olduğu için muhalefet eder. Yani o öyle iştadır, böyle iştadır, o onu hatalı görür, böyle olur. Peki cahillere ne oluyor yani? Cahillerin alimlere kafa tutması ne oluyor yani? İlme kafa tutması, nasla kafa tutması. Yani bırak alimleri geçtik yani. Nasla kafa tutması ne oluyor? Arapça da bilmeyen. Yani yani cehalet falan geçti. Kişi Arapçayı su gibi bilir ama cahildir. Böyle bir şey de değil. Arapça da yok yani. Fakat nasla iştahat ediyor. Tercüme edilmiş metinle iştahat ediyor. Ondan sonra ben hadis söyledim. Ne var ki bunda diyor. O da hadis söylüyor. Niye o bidatçı olmuyor diyor. Ben de hadis söylüyorum değil mi? Ben niye bidatçı olmuyorum? Kendisiyle kıyaslıyor. Yani bir alimin hadis söylemesi var. Bir cahilin bir meselede hadisi delil getirmesi var. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Şimdi bir Müslüman cemaatle namazı düşünürse, yani üzerinde ettifak edilmiş bir şey yok. Müslümanların namazları cemaatle kılmaları. Cemaat namazıyla ilgili ahkamı düşünürse, Müslümanın nasıl bir ruhi disiplin içerisinde olması gerektiğini anlar. Ama düşünmez, anlamaz. Bunu sadece bir rütüel, adet gibi görür. Cemaatle namaz kılmak demek ne demek? Bir, nida edildiğinde nida'ya koşuyorsun. Cemaate katılıyorsun. Cemaatte kim imam olur? İslam'da önceliği olan tercih sebebidir. Kur'an'ı dahi bilen tercih sebebidir. Hicretle önceliği olan tercih sebebidir. Yaşça büyük olan bir tercih sebebidir. Bunlar eşit oldu takvirde vesaire. Mevki ki mevki yaş konum itibariyle senden daha düşük birisi imam oldu. İmam tayin edildi. Kılmayacak mısın? Kılmak zorundasın. Yani cemaatten ayrılma şey ayrı namaz ayrı kılma gibi lüksün yok. Ta ki imam fasık bir bidatçı olur veya dinden çıkar o müstesna. Konumca mertebece yaşça senden daha küçük birisi imam tayin edilse onun uyarak namazı kılmak zorundasın namazın içerisindesin değil mi tahiyatta oturuyorsun salavatları okuyorsun sallibari okuyorsun sen sallibari bitirdin imam bitirmedikçe sen imamdan önce kalkamıyorsun doğru mu yani senin yaptığın bir amel var fatiha okuyorsun ne bileyim bu duaları okuyorsun zikirleri okuyorsun ama imama tabi olarak hareket ediyorsun bak bu taklit değil İmamı taklit etmiyoruz. İmama tabi olmak emredilmiştir. Tabi olmak emredilmiştir. Selama kadar böyledir. Ondan önce hareket edemiyorsun. İşte selamı ondan önce veremiyorsun. Yani e, zikirlerini sen bitirdin, dualarını, tahiyyatı salavatı falan bitirdin. Ama imam daha selam vermedi. O devam ediyor duaya. Sen ondan önce selam veremiyorsun. Yani sen işini bitirmişsin. Farzlarını tamamlamışsın. Ondan önce selam veremiyorsun. Yasaklanmış bu sana veya e, mesbuk veya lahik olursun imam selam vermeden sen kalkıp namazı tamamlayamıyorsun bunun gibi veya onu da geçtik imam hata etti ikinci rekatta oturması gerekiyordu kalktı bu sen de arkadan subhanallah dedim anlamadı devam etti namazına ne yaparsın hata ediyor imam hata ediyor sen doğrusunu biliyorsun. Oturmaz gerekiyordu, oturmadı. Bir de uyardın. Yine dinlemedi, devam etti. Ne yapacaksın? Bırakıp çıkacak mısın namazı? Kafana göre mi devam edeceksin? Hayır. İmam'a uymaya devam edeceksin. Taklit değil. İttiba. Cemaat budur. Cemaat, Müslümanları buna hazırlar. Ruhi disipline hazırlar. Müslümanların birlikte hareket etmesine hazırlar. Bizim burada kayıtlarımız işte... Yani birlikte hareket etme kayıtlarımız kitap, sünnet ve selefin menheci. İcmahiyas değil, selefin menheci. Selefin menheci ile şimdi ilim ehlinin etrafında toplandığında sen bir ilim ehli olmadın takdirde veya ilim ehlinin ulemr konumundadır ilim ehli. Yani Nisa 59. ayetin tefsirinde sahabeden gelen açıklama budur. Nisa 83. ayetinde de budur. Ullemr ilim ehlidir diyor sahabe. Yetki sahipleri, bütün yetki sahipleri girer ama özellikle ilim ehlidir. Dil meselelerinde ilim ehlidir yani. Bu ilim ehli sen doğru anlamış olabilirsin, ilim ehli de hata etmiş olabilir. Olabilir. İlim ehli sana zulüm de etmiş olabilir. Yanlış da davranmış olabilir. Hakkını da yemiş olabilir. Ama sen çekip gidemezsin. Böyle yok. Allah'tan yardım istersin, Allah Hakk'a ulaştırsın. Ben hata ediyorsam beni, o hata ediyorsa onu. Ebu Hurey R. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab R. tarafından vali olarak atanıyor. Bir meselede Ebu Hurey R. bildiği bir hadisle amel ediyor. Fakat Ömer R. onun hangi masrafı, hangi hadiste hareket ettiğini bilmiyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor, ne yaptın diyor, ihanet ettin diyor Ebu Hurey R.'a. Ey Allah'ın ve Resulü'nün düşmanı diyor. Ebu Rehir radıyallahu böyle bir hitapla karşı karşıya kalıyor ama bunu hak etmemiş. En azından kendi bunu biliyor. Ben diyor böyle böyle gerekçesini açıklıyor. Bir daha da vali atamak istediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şey, Esra'yla Ömer bin Attab radıyallahu anh tekrar bir yere vali atamak istediğinde, yok diyor ben artık kabul etmem çünkü şöyle şöyle hitamlara uğramaktan korkuyorum diyor. Yani ne cemaat terk ediyor, ne Ömer radyalarının hakkında en ufak bir söz söylüyor, ne bir şey. Sahabelerin arasında var böyle şeyler. Olur. İnsanın olduğu her yerde olur. Hata ile de olur, isabet üzere de olur. Ama hatalıyken hatasını kabul etmemek, hatasında ısrar etmek, hatasını süslemek, sağdan soldan hatasını süsleyecek yorumlar getirmek şeytanın işi. Şeytan'a tabi olmaktandır. Cemaatten ayrıldı, şeytanın kucağındadır zaten. Şeytanın kucağına düştüğün zaman tevillerinde hocan artık iblisdir yani. Hocan artık iblis olmuştur. Yaptığın şeyleri güzel görmeye, e, temize çekmeye başlarsın ve işte onu topraktan yarattın beni ateşten, demesi gibi e, neredeyse naslar bile hatalı gibi e, görünmeye başlar. Nas'a muhalefet cazip görünmeye başlar. ya e Bir de bunlar böyle müteşabih şeyler varsa yani tahsis girmiş deliller, neskedilmiş Nas'lar. İnsanlara bunu süsleyebilirsin. Aa, ben bu Nas'a dayanıyorum, bu hadise dayanıyorum. İbn-i Mesud Radyalâhu'nun mescitten kimseler niyetlerini temize çeken kimselerdi bak. TB istiğfar eden kimseler değildi. Ebu Musel Eşar Radiyalan, yaşça büyük bir sahibi, ilim sahibi bir sahibi ama kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen ilmini takdir etti. İbn-i Mesud Radyalan danışmadan mescitte gördüğü bu taşlarla zikreden topluğa karşı çıkmıyor. Ey i̇bn Mesud, kendilerinde hayırlı bir şey gördüm ama bir taraftan da yadırganacak haller gördüm bir manzara gördüm mescitte. Gel beraber görelim, sabret de kendin gör diyor. Sana danışmadan müdahale etmek istemedim diyor. ile irtibatla hareket ediyor. İlmehli olmasına rağmen, yaşça büyük olmasına rağmen. Daha iyi bilen irtibat halinde bu şeyi yapıyor. İlmehs geliyor halka da işte taşlarla ediyor. Ne yapıyorsunuz? Siz i̇şte şöyle böyle yapıyoruz. Yani sizi diyor sapıtmışsınız. Allah Resulü'nün sahabeleri hayatta, yani ilmehli hayatta, yani yani e, İmkansız bir durumda değilsiniz ki, cehalet içerisinde değilsiniz ki sizi mazur göreyim. Siz sapıtmışsınız. Allah Resulü'nden, onun getirdiklerinden daha hayırlısını mı getirdiniz siz? Yok. Ey İbni Mesud, yani biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Allah'a zikrediyoruz, bunu da sayıyoruz. Ne var bunda? Biz hayrı kastettik. Yani İbni Mesud size bir uyarı yapmış. Tamam, estağfurullah, tövbe ettik, yanlış yapmışız, düşünemedik demiyorlar. Ne var bizim yaptığımızda ya? Allah'ı zikrediyoruz. Bunu da sayıyoruz. Kötü bir şey mi yani? Temize çekiyorlar yaptıklarını. Büyük bir şey mi? Nereden baktığına bağlı. Bu temize çekme büyük şeyin ağızdan çıkanıdır. Ağızdan çıkan şeklidir. Nitekim o içlerindeki büyük şey, yani asıl büyük sapma, kalpteki büyük sapma, onları Nehrevan Savaşı'nda sahabeleri öldürmeye götürmüştür. Sabilerle savaşmışlardır. Yani orada e, ibret almadılar. Alsaydılar, TB ederlerdi. İbret almadılar, alimleri dinlemediler, sabeyi dinlemediler, menhece uymadılar ve gittiler. Daha büyük belayı getirdiler. Bela küçükken bundan dönüş yapmak lazım. Büyümeden tevbe etmek, hakka dönmek lazım. Yani şeytana kapı açmamak lazım. Şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır. Yani cemaatin kişinin tek kaldığı zamanlardaki şeytanın iğralarına ve sözlerine muhatap olmaktan koruyucu bir özelliği vardır. Bu bakımdan tek başına mecburiyetten dolayı kalır tabii insan zikirle bol zikirle yani meşhur olan zikirlerle Kur'an ile kendisini korumalıdır. Ama mecbur kalanı. Ama sen cemaati terk ederek bunu yaparsan okuduğun Kur'an-ı Kerim bile şeytanın hizmetkarı olur. Bir adetli Kur'an ile delil getirdiler. Hadislerle delil getirdiler. Hevalarını bunlarla süslediler. Ama birisi tuttu. Işte, Allah her yerdedir dedi. Allah her yerdedir dedi. Nerede olsanız ben sizinle beraberim ayetini getirdi. Biri tevessüle İstigaseye delil getirdi. Allah rızasının hadisleriyle getirdi. Hadis getiriyor bu adam. Ama bunlar bir yerde bir nasıl getirirken öbür nasa ters düştüklerinde o nas bunları hiç ilgilendirmedi. Bunları ilgilendirmiyordu o nas. Onlar sadece kendilerine uyan nasları aldılar. Yani Allah'tan gayrısından yardım istenmesini yasaklayan nasları es geçtiler kimi evrimiz olmayan bir işte bulunursa reddolunur, es geçtiler. El-Rahman-ı er alel ayetini es geçtiler. Evet, ayetleri getiriyor olabilirsin. Ama bu da ayet, bu da ayet. El-Sünnet'in cemaat ve el-Cemaat'in yolu nedir? Ne onu reddederiz, ne bunu reddederiz. Hepsine biz iman ederiz. Şu hadise de iman ediyoruz, bu hadise de iman ediyoruz. Ben o hadisi öyle anlamıyorum. Ben sadece şu hadisi anlıyorum. O hadisi iyi anlıyorsun. Bak, o anlıyor. Sufi bu hadisi anlıyor. Sufi'nin koskoca kütübü sütte külliyatı içerisinde anladığı hadis, kör adamın Allah Resulü'nden dua istemesi ve onunla tevessül etmesi. Kütübü sütte de bildiği hadis budur. Onu iyi anlıyor. Bunu getirir. Bunun aleyhinde olan, bunu yasaklayan, bunun böyle anlaşılmamasını gerektiren hadisler nerede? Oo, ben çok rahatım çünkü bu hadis tamam bu benim için bitmiştir. Bu hadis var bitti benim için. Ben hadise tabi oluyorum. O hadise tabi olduğunu zannediyor. Ha, bak bütün bu saplantılardan, yanlış düşüncelerden bizi koruyan şey nedir? Selefin menheci. Yani kitabı doğru anlaman, anlayışını beğenme. Bu anlayışı beğenmek bir beladır zaten. Biz kendi anlayışlarımızı beğenmiyoruz. beğenmediğimiz için biz anlayışlarımızı selefin anlayışına arz ederiz. Eğer selef onaylarsa, ha demek ki burada isabet etmişiz. Selefe uymak gerekir. Doğrusu seleftir. Biz onlara burada muvaffakat etmişiz olur. Uymazsa ha, hata etmişiz. Biz bundan tevbe ederiz. Derhal dönüş yaparız. Yani biz kendimizi Kur'an'a, sünnet'e arz edeceğiz. Bu düşüncelerimizi, çıkardıklarımızı. E, i̇lim ehli varsa hayatta olan daha ne yani? Ya, bu büyük bir nimettir. Çünkü bu e, bizim Türkiye'deki kardeşlerimizin ile kardeşlerimizin çoğu hani Arapça bilmez Nas'ın sayını zayıfını bilmez ıttıla yani geniş kaynaklara ıttıla konusunda imkanları yoktur yeteneği yoktur şu sebepten bu sebepten bu konuda sıkıntıları olabilir ama sen bu donanımlardan hiçbiri yokken ilim ehline muhalefet etmen hele bir de burada icma var yani Hiçbir alim senin anladığın gibi anlamamış. Bırak yani Selefi'nin anladığı gibi anlamayı. Hiçbir alim senin gibi anlamamış. Ben bu hadisten böyle anlıyorum diyemez. Bu büyük bir, büyük yani. Büyük bir şey bu. Arkasında büyük laflar var yani bunun. Büyük bir şey bu. Kişiyi helake götüren bir şeydir. Yani şeytanın kibri gibi bir şeydir bu. Allah korusun. Evet, Elvan da. Bunun en büyük delili her gün artan İslami fırkalardır. Bunun sebebi kitap ve sünneti salih selefin anlayışıyla anlamaktan ibaret olan bu menheci gözetmemeleridir. Bunun gözetilmemesi sebebiyle her gün yeni bir fırka çıkıyor. Yani yeni bir İslam anlayışı çıkıyor. Bu yüzden şu an İslam aleminde yeni bir tayfe doğmuştur. Mısır'dan üzerimize doğmuş, sonra fikirleri ve zehirleri İslam aleminin birçok yerinde yayılmıştır. Onlar da kendilerinin kitap ve sünnet üzere olduklarını iddia etmektedirler. Onların iddiaları tamamıyla haricilerin iddialarına benzemektedir. Zira onlar da kitap ve sünnete tutunduklarını iddia ediyorlardı. Lakin onlar kitap ve sünneti hevalarına göre tefsir ediyorlar, kesinlikle salih selefin, özellikle sahabenin anlayışına iltifat etmiyorlardı. Ben onlardan birçok kimseyle karşılaştım. Ürdün yakınlarına ikinci yolculuğunda onların liderlerinden biriyle tartıştım. 10 tane sahabeden bile gelse ayetin tefsirine itibar edilmeyeceğini açıkça söylüyordu. Yani bizim de arkadaşlarımız kayıtlardan falan şahit olmuştur. Mayda 44'te i̇bn Abbas'tan getirdim şeye. Yani Allah'ın sözü, sahabenin sözüyle nasıl tahsis edilir gibi öyle tuhaf şeyler söylüyorlardı. Bunun benzeri bir şey demek ki. 10 tane sahabeden bile gelse sahabenin tefsirine itibar edilmeyeceğini açıkça söylüyordu. O kendi görüşüne uymadığı için bu tefsiri kabul etmiyordu. Bu görüşü söyleyen kimse bir ayeti bile lahim ve hata yapmaksızın okuyamıyordu. Arap bir de ya. Arap bu. Eski hariciler saf Arap olmalarına rağmen sapmaların sebebi bu idi. Peki fiilen acem olmasalar da acemleşen Araplardan olan bugünkü modern hariciler hakkında ne diyebiliriz? Onlar Araplaşan Acem değiller. Onların durumu budur. Onlar Selef icma etmiş olsa bile kesinlikle tefsiri kabul etmediklerini açıkça söylüyorlar. İşte sözcüleri yalpalayarak ve saptırarak böyle diyor. Ona dedim ki, Kur'an'ın bir ayetinin tefsiri üzerinde selefin icma etmelerinin mümkün olmasına inanıyor musun? O hayır, bu imkansızdır dedi. Ben öyleyse, sen ya imkansız olana tutunmak istiyorsun ya da gizlemek istiyorsun dedim. Bunun üzerine kafası karıştı ve sustu. Delil, Eski ve yeni bütün fırkaların sapma sebebi bu üçüncü temele tutunmamak. Kitap ve sünneti salih selefin menheciyle anlamamaktır. Mutezile, mürciye, kaderiye, eşariye, maturdiye ve bütün diğer tayfeler bu sebepten sapmışlardır. Onlar salih selefin üzerinde oldukları yola tutunmamışlardır. Bu yüzden muhakkak alimler şöyle demişlerdir. Bütün hayır selefin, öncekilerin tabi olmasındadır. Bütün şer ise halefin yani sonrakilerin bilat çıkarmasındadır. Bu sadece bir şiir değil, kitap ve sünnetten alınma bir sözdür. Allah Teala Nisa 115'te şöyle buyurmuştur. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Rasule muhalefet eder ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa onu girdiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Neden? Müminlerin yolundan başkasına tabi olursa deniliyor. Rabbiniz Azze ve Celle, her kim kendisinin doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e mukalevet ederse onu girdiği yolda bırakır ve cehenneme sokarız diyebilirdi. Neden müminlerin yolundan başkasına tabi olursa buyurdu. Ta ki kafasına göre hareket etmesin. Ben Kur'an'ı şöyle anladım, sünneti şöyle anladım demesin. Ona Kur'an ve sünneti öne geçen ilk müminler olan selefin yoluyla anlaman gerekir denilir. Kur'an'ın bu ayeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri bu usulü desteklemektedir. Fırkalar hakkında hadisde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biri dışında hepsi ateştedir. Dediler ki o hangisidir Eyal'ın Resulü? Bir rivayette el cemaattir buyurdu. Diğer bir rivayette benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır buyurdu. Neden kurtulan fırka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaati olan cemaatin üzerinde bulunduğu fırka olarak niteleniyor? Bunun sebebi tevil edenlere ve naslarla oynayanlara yolu kapamaktır. ''O gün parıldayan yüzler vardır, Rablerine bakarlar.'' Kıyamet 22-23. ayetleri. Kur'an'da açık bir nas ile Allah Azze ve Celle kıyamet gününde mümin kullarına lütufta bulunacağını, müminlerin Allah'ın kerim ve içine bakacaklarını haber veriyor. Nitekim selefi fakih şair şöyle demiştir. Müminler onu keyfiyetsiz, teşbihsiz ve misal vermeksizin görecekler. Mutezile, ''Hayır, kulların Rablerini dünyada da ahirette de görmeleri imkansızdır.'' der. Peki ayeti nereye götürdüler? Ayetin manasının o gün parlayan yüzler Rab'lerinin nimetlerine bakarlar şeklinde olduğunu söylerler. Peki Rab'lerinin nimetleri diye tevil edildi. Rabbimiz ise Rab'lerine bakarlar diyor. Bunun nereden getirdiler? Bu hazfedilmiş bir mecazdır dediler. İbn-i Teymiye Kur'an'da mecaz bulmasını inkar etmiştir. Çünkü bu İslami akideyi yıkmak için en büyük ve en kuvvetli yıkıcı unsurlardan olmuştur. Bu Allah Azze ve Celle'nin kullarına kendisinden bir nimet olarak kıyamet gününde görülmesine ispat etmesine dair açık bir naasdır. Onlar ise şöyle diyorlar: Mümkün değildir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işlenir, hakkıyla görendir. Şura 11. ayet. Hayır, işlen ve gören de değildir derler. Allah böyle buyuruyor: İşlen ve görendir diyor. Ama onlar işlen ve gören de değildir derler. Niçin? Çünkü biz işlen ve gören dersek kendimize benzetmiş oluruz derler. O halde semiun basir ifadesinin manası nedir? Yani bilendir demektir derler. Her iki kelime de bilen manasındadır derler. İki kelime de Arapçadır. Semi ve basir kelimelerin her ikisi de onlara göre aynı olup alim, bilen manasındadır. Peki problemden böyle kurtulduk mu? Yani bu çözüyor mu problemi? Falan kimse bugünün en iyi bilenidir. Arap dilinde doktor rütbesi hakkında alim denilir Araplarda. Yani bu ifadede beşer hakkında kullanılıyor. Mahluk hakkında kullanılıyor yani. Problemi çözmüş değil. Bu ifadede sakınca yoktur. İnsan hakkında alim, çok bilgili dememiz caizdir. Yani nitelemede mübalağadır. Bir kimse hakkında alim dememiz caiz midir? Evet. Öyleyse Allah hakkında da alim dersek, Allah'ı kuluna benzetmiş olmaz mıyız? Böylece, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal ederler ve iş ister itiraf etsinler, ister etmesinler. Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar etmeye kadar varır. Böylece onlar ilzam edilirler. Yani siz Allah Azze ve Celle'nin hangi sıfatını tevil etseniz, onun yerine mahluktan bildiğiniz bir kelimeyi kullanacaksınız. Mesela yet kelimesini kudret diye tercüme ediyorlar. Böyle tevil ediyorlar değil mi? Kudret mahlukta yok mu? Yani... Bizler mahluk olarak, mahluktan başka bir şeyin ismini kullanmamız mümkün değil zaten. Nimet desen, e nimet de var mahlukta. İşte semi ve Basir sıfatlarını inkar ediyor muhtezile. Ne diyorlar? Bilen demektir diyorlar. E bilmek, mahlukta da olan bir şey. İyi bilmek. Çok iyi bilmek. Mahlukta da olan bir şey. Yani sen Allah'ın kullandığı kelimenin yerine hangi kelimeyi koysan yine mahluk'a ait bir şey koyacaksın. O halde hiç bunlara girişme. Allah kendi hakkında hangi kelimeyi kullandıysa, hangi ismi, hangi sıfatı kullandıysa orada dur. Öylece kabul et. Ama Allah Azze ve Celle'nin de hiçbir sıfatına mahluk benzemediğini bil. Yani isimde benzerlik, musemmada benzerliği gerektirmez. Daha önce açıkladık bunlar. Yani para dediğin zaman bir lirada para, bir milyon da para. İsimleri aynıdır ama mahiyetleri birbirinden çok farklıdır. Bunun gibi. Evet, Allah i̇bn Kayyım'a rahmet etsin şöyle demiştir. Mücessim, yani Allah'ı cisimleştiren puta ibadet eder. Muattıl yani tevil ederek Allah'ın sıfatını iptal eden yokluğa ibadet eder. Bu yüzden sıfat ayetleri ve sıfat hadisleri hakkında salih selefin menhecini gözetmeyen o tevilciler Allah yukarıda değildir derler. Kur'an'da Allah yukarıda değildir diye bir ifade görüyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin kullarını şöyle nitelediğini görürüz. Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar. Nahl Suresi 50. ayet. Fevk. Fevkav. <gülüyor> Yukarıda değil diyorlar. Kur'an'da şöyle buluruz. Rahman arşa istiva etmiştir. Taha 5. Melekler yükselirler. Nereye yükselirler? Veya İsa Aleyhisselam yükseltirdi Anne kelime. Nereye yükseltildi Nereye yükseltirdi? بَرْ رَفَعَهُ diyor ayette. İsa Aleyhisselam yükseltildiğini bütün Müslümanlar icma ile kabul ediyor. Bütün fırkalar kabul ediyor. Yani el-sünnet diyenler, sünneti kabul eden bütün fırkalar kabul ediyor İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldığını. Nereye kaldırıldı? Allah diyor ki, بَرْ رَفَعَهُ اللّٰهُ Allah onu kendisine yükseltti. Nereye yükseltildi İsa Aleyhisselam? Göğe çıkarıldı. Allah neredeymiş demek ki? Onu söylemiyorlar. Yani Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar. Mesele bu. Güzel sözler ona çıkar, salih amel ona yükseltir. Kime yükseltiyor? Yani yükselme. Neye doğru olur? Nereye doğru olur? Yükselme. Allah'a. Allah'tan bahsediyor burada. Allah'a yükseliyor ameller. Yukarıya doğru. Ve daha başka ayetler. Allah yukarıda değilse aşağıda mı? Aşağıda da değil. Öyleyse sağda. Sağda da değil, solda da değil, önde değil, arkada da değil, alemin içinde değil, dışında değil. Peki Allah'ın varlığından ne kaldı? Yokluk. Salih Selef'in menheci üzerinde olanlar dışında istisnasız bütün kelam-ı alimlerin ilmin, ilimde düştükleri durum budur. Ebu Bekir Sifil de diye vermiş Selefilere. Öyle başlıkta yazmışlar. Yani bu onlar yokluğa ibadet eder meselesinde. İşte bunlar böyle diyorlar falan filan. Ha cevap nerede yani? Yok. Hani cevap verdiydi selefi'lere? Yok. Kelamcıların söyledi aynı şeyleri söylüyor. Cevap yok ki. İşte içinde dersek şöyle olur, dışında dersek böyle olur. Bana bunları anlatıyor. Ya bırakın şu kelam işlerini. Yani naslar ne diyor? Allah Azze ve Celle'yi yukarıda olmaktan nefyeden hangi nas var? Nerede var? Bir anki ediyor bak bu naslar. Siz nasıl nef yediyorsunuz? Allah'a yukarıda diyemeyiz. Mesela cihet. Allah hiçbir cihette değildir. Bilmem 5. 6. asırda yaşamış bir tane kelamcının kitabını açıyor. Kitapta böyle diyor diyor. Ya bu Allah'ın kitabı mı? Peygamber'in kitabı mı? Bana ne 5. asırdaki 6. asırdaki muhatur idi de de. Onun yaptığı yorumdan. Kitapta Allah böyle nitelenmez, şöyle Kur'an mı diyor bunu? Allah mı diyor yani beni böyle nitelleyemezsiniz diye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mı diyor Allah'a böyle niteleyemezseniz diye? Falanca kelamcı diyormuş. Yani bu da selevilere cevapmış ya Böyle bir başlıkla vermişler. Yani onlar bir şeyin içerisinde oynuyorlar. Kendi kendilerine böyle tatmin oluyorlar. Bidatçılar böyle cevap verdiklerini sanıyorlar. Evet. Eş'ariler ve matürler de istisna olmaksızın bütün kelam alimleri böyledir. Salih selefin üzerinde olduğu şekilde iman eden fertleri hariçtir. Nitekim el-tafsîlu derlemâni sahibi şöyle demiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin yerleşmeyle ve bitişmeyle nitelenmeksizin. Yani onun misli gibi bir şey yoktur. Allah kendisini arş üzerine istiva etmekle nitelemiştir. Arşın Rabbi arşın üzerindedir. Lakin yerleşme ve bitişmeyle nitelenmez. Ey genç kardeşlerim, özellikle bakın, şu an bizler İslam toplumu oluşturmak, sapıklığın, komünizmin ve benzer grupların önüne durmak istediğimizi iddia ediyoruz. Peki onların önüne neyle duracağız? Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini salih hedefin menheciyle, anlama ilmiyle mi yoksa kelam ilmiyle mi? Durumun farkına varmıyorlar. Belki de bu bazıları için daha hayırlıdır. Yani farkına varmadıklar onlar için daha hayırlıdır. Şayet sizler kelam ilmi dersi yapsanız elbette batın ehli size hucce-i kıâme Zira mülhit, komünist ve benzerleri sana bu kainatta bir ilah yok dediğinde ona karşı hucce-i güç çetiremezsin. Yani bu kelam kitaplarıyla. Sen Allah'ın nerede olduğunu söyleyemezsin. Ey Ebu Bekir Sivil, sen söylemez. Bir mülhit, bir komünist. Ateist. Allah nerede dese sen bunu söyleyemezsin. Yani o bunu söyleyemez. O sana, Allah'a bana göster der. Sende ne yukarıda ne aşağıda, ne sağda ne solda, ne önde ne arkada, ne alemin içinde ne dışındadır dersin. Bu söz mülhide karşı hüccet olur mu? Elbette hayır. Lakin gelip Allah'ın ayetlerini okusan, onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işleyendir, hakkıyla görendir. Şur'a bir. Allah sonuna kadar her şeyden büyüktür. Biz onu ikna etmek istemiyoruz. Yani bir mülhidi ikna etmek durumda değiliz. Ona hücceti ikame etmek bize yeter. Yani hücceti ikame yeter. Hücceti ikameyi neyle yaptık? Allah'ın ayetiyle. Ama o buna iman etmiyor zaten. Benim sorunum değil. Ben onu ikna etmek mecbur miyim O benim sorunum değil. Allah kendisini böyle vasıfılamıştır. Bitti. Hücceti insanlara ulaştırmak. Yani onlara etki ettirmek, anlaşılır kılmak Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bize hücreti ikame etmek düşer. Ona dediğimiz gibi birçok, çok az azı dışında maturid ve eşyarların kitaplarında bulunan bu kelam ile İslam'a davet edemezsin. Lakin kelam ilmini okumamanız sizin için veya bazılarınız için daha hayırlıdır. Gerçek budur desen bu kelamı işittiği halde bilmez ve garip karşılar. Müslümanlar arasında... Bu akideye inananlar vardır. Yani ne sağdadır ne solda bu Kelamcılar'ın akidesine inananlar vardır. Evet, Gazali'nin kitaplarını okuyun. İhya-ı Ulumittin'i okuyun. Bugün Akait ad altında yayınlanan yeni risaleler okuyun. Orada öyle inkarlar bulursunuz ki Allah'a iman etmemle iman etmemem eşittir. Bu kitaplarda Allah'a iman etmem büyük ya da küçük bir esasa dayanmaz. Allah büyük ve küçük diye nitelenmezmiş. Evet, bu asırda basılan yeni kitaplarda Allah'ın yukarıda, aşağıda, sağda, solda vesaire olmadığı yazmaktadır. Bu yüzden Şeyhülislam İbn Teymiye ile bunların benzerleri olan Muallitlak Amca arasında geçen Münakkaşa'da hazır bulunan dini emirlerinden birine Allah rahmet etsin İbn Teymiye'nin sözlerinin kitap, sünnet ve salih selefin sözlerine dayalı olduğunu iştince bu akidenin doğru olduğuna kanaat getirmiş Şeyhülislam İbn Teymiye dönerek şöyle demiştir: Yani onun muhalifi olan kişilere şunlar Şehirlere işaret etti. Rablerini zayi etmiş, kaybetmiş bir topluluktur. Yani ne sağda ne solda nerede olduğunu bilmiyorlar. Bu doğru bir sözdür. Onlar Rablerini kaybetmişlerdir. Ne yukarıda, ne aşağıda, ne sağda, ne solda. Delil, bu konuda söz uzundur. Müslümanların avamı ile ilim talebeleri bir yana, Müslümanların alimlerini dahi bu sarsıntıya, bu apaçık sapıklığa sürükleyen şey nedir? Bugün birimiz Allah her yerde mevcuttur, Allah her varlıkta mevcuttur diyor. Bunun bir benzerini, aşırı sufilerini söyledikleri vahdedi vücut inancının her gün dillerimize yerleşmesi, Allah'ın her yerde olduğunun, her varlıkta mevcut olduğunun söylenmesidir. Vahdedi vücut birlemeyle övünür, yaratıcı ve yaratılan diye ikilik olmadığı gibi varlığın birliği de yok der. Yaratan ve yaratılan diye ayrılık yokmuş. Yaratan ve yaratılan aynı şeymiş. Bu vahdedi vücuttur, bu tasavvuf felsefesidir. Yine Müslümanların geneli Allah'a hamdolsun bu ilmi, yani keram ilmini okumadılar. Lakin onlar durumun farkında değildirler. Onlar Allah her yerde mevcuttur, Allah her varlıkta mevcuttur diyorlar. Yani bunu bilinçsiz söylüyorlar. 30 sene önce bir Ramazan ayında birisi bana geldi. Ben teravih namazından sonra uykusuz kalmıştım. Bana geldi ve sen Hızır'ın varlığını inkar ediyorsun ve onun öldüğünü söylüyorsun dedi. Ben de evet dedim. Ben Hızır'ım ve sözleri işittim dedi. Ben de ona Allah'tan kork, onun aklı başında olduğunu zannederek Allah'tan kork be adam dedim. Muhammed'in emriyle geldim dedi. Ne yaparsın? Bu bir Sufi. Bir şeyhten Futuhatül Mekke'yi okudu ve öldü. Müslümanları İslam adı altında bu küfre sürükleyen ve Salih Selef'in meneciden uzaklaştıran şey nedir? Bizler dünyadaki bütün Müslümanlara, <gülüyor> kitap ve sünnete bu üçüncü asıl olan Salih Selef'in menhecini de eklemelerini nasihat ederiz. Aksi dünyadaki bütün tayfeler biz kitap ve sünnet üzereyiz diyorlar. Bugün kendini İslam'a nispet eden, beş vakit namaz kılan, Allah'ın beytül haramını hacceden, bununla beraber İslam'ın hakikatlerini inkar eden en sapık pırkalar dahi hangi isim altındalar? Teville sonraki Müslümanlar gelinceye kadar önceki Müslümanların üzerinde buldukları şeye sarılmama esası üzerindedir. Yani selefin üzerinde bulunduğu esası sarılmama üzeridirler. Zira bütün Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir peygamber gelmeyeceğinde ittifak halindedirler. Peki bunlar nasıl İslam iddiasında bulunabiliyorlar? İsmi Mirza Gulam Ahmet el Kadiyani olan bir peygamberin geldiğini, ondan sonra da birçok peygamberler geleceğini iddia ediyorlar. Onun öğrencilerinden biri buraya geldi, bu fikirleri yaymaya çalıştı. Şeyhler kalktılar, Allah'a hamdolsun ve bazen kamçılarla bazen barışma ile bazen sözle karşı çıktılar. Allah'a olsun onların şerlerinden kurtulduk. Benim de onlarla birçok tartışmalarım oldu. Onlar nasıl saptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra bir peygamber yoktur buyurmuştur. <gülüyor> Anlayın, benden sonra bir peygamber yoktur sözünün manası nedir? Yani benimle beraber bir peygamber yoktur. Lakin öldüğü zaman peygamber olabilir. Böylece nasıl tevhül ederler? Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin soncusudur. Nebilerin hatimi sözünün manası nedir? Bu da nebilerin süsü demektir. Yani hatim yüzük manasına da geliyor aynı zamanda. Yani nebilerin süsüyüm ben. Ben nebilerin hatimiyim, sonucuyum diyor yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada kastedilen nebilerin süsüyüm. Yani sonuncusu değil de süsü. Bir takı gibi, yüzük gibi. Böyle tevhülemişler. Hatimin anlamı parmak süsü olan yüzüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin zinetidir demekmiş. Bunun anlamı ondan sonra peygamber gelmeyeceği demek değilmiş. Onlar böyle anlamıyor. Yani şimdi deniliyor ya ben böyle anlamıyorum. Onlar böyle anlamıyor. Bunu süs olarak anlıyor. Haydi bakalım. Bunu ne ilizam eder? Hadis. Hadis inkar etmiyor ki adam. Ben hadis inkar etmiyorum. Ama böyle anlamıyorum. Öyleyse bütün Müslümanlar bu nasları anlama hızında yanlış üzerinde midirler? Ayette şöyle geçiyordu. Her kim kendisi için doğru yol apaçık belli olduktan sonra Resul'e mukalevet eder ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa. Müminler bu nasları nasıl anlamışlar ey kadiyaniler? Onlar yanlış mı anladılar? Öyleyse müminlerin yolundan başkasına tabi olursa sözünün anlamı nedir? Konu çok ve gerçekten uzundur. Şu an bize Selefi davetin üçüncü esası yeter. Salih Selef'in Menec üzere kitap ve sünnet. Selefi davetin gayesine gelince şüphe yok ki başka bir şey değil, yalnız İslam hükmünü gerçekleştirmeyi mümkün kılan İslam toplumunu oluşturmak bu davetin maksatlarındandır. İslami olmayan bir toplumda İslam'ın hükmü bir araya gelemeyecek iki zıttırlar. Birbirine zıt iki şeydir. Bu yüzden cevabı şu soruyla bitiriyorum. Bana göre hikmet bütün Müslümanlara söylediğim şu sözdür. İslam devletini kalplerinizde kurun ki sizin için topraklarınızda kurulsun. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste davetin maslahatı için bazı sünnetlerden taviz verilemez mi? Bu mümah üzere bir sorunun cevabını işleyeceğiz inşallah. Subhaneke Allahumma bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah ve esteğfiruke ve bilek.